Bir dolap kitap. Her yaş için çocuk kitabı. Hazırlayan Mesut Anlar, Banu Aksoy ve Yıldıray Karagil. Sizin okulu sunar. Günaydın Bir Dolap Kitap'tan herkese merhaba. Günaydın 94.9 Açık Radyo'da canlı yayındayız. Bir Dolap Kitap başladı çocuk kitapları programı. Ee, ama önce e, küçük e, bir ne diyelim nasıl diyeyim bilemiyorum aslında. İşte söylemesi çok zor şeyler. 17 Ağustos'un... E, ...kaçıncı yıl dönümü oldu artık depremin... Ee, ...çok kayıp verdik... ...çok canımız yandı ama... ...bir şeyleri düzelttik mi düzeltemedik mi... ...emin değiliz işte kentsel dönüşüm... ...havuçlarıyla... vesaireyle bilemiyorum... Ee, ...anmadan geçmeyelim dedik... Ee, ...sorgulamak güzel şey... ...bir şeyleri... Evet. Ee, ...bunu erken yaşta... ...çocuklara verebiliyorsak ne mutlu... ...bunun için neyse ki... ...çok güzel kitaplar çıkıyor... Daha önce benzer kitaplardan söz etmiştik. Bugün yine bir felsefe dizisi var elimizde. Bir Dolap Kitap okurları zaten çoğu biliyorlardır. Daha önce hakkında yazı da yazmıştık Filozof Çocuk dizisi hakkında. Bugün de Filozof Çocuk dizisinden iki kitap seçtik. Tudem yayınları tarafından Türkçe aktarılan Oscar Brennifian'in yazdığı dizi bu. Seçtiğimiz kitaplar birlikte yaşamak nedir ve özgürlük nedir? Aslında serinin toplam 9 kitabı var. Hemen isimlerini sayayım. Başlıkları zaten içerikleri hakkında az çok bilgi veriyor. Ben neyim? Duygular nedir? İyi ve kötü nedir? Hayat nedir? Özgürlük nedir? Mutluluk nedir? Birlikte yaşamak nedir? ...güzellik ve sanat nedir, bilgi nedir? Dokuz tane kitap var. Ee, her biri de farklı bir çizer tarafından... ...resimlendirilmiş. O yüzden çok görsel olarak da zengin... E, ...bir dizi. Ama o konuda hazır açılmışken küçük bir şey söyleyeyim mi? Bence çok da iyi çalışılmış çünkü... E... ...anlatılanların anlamını... ...o kadar iyi ortaya çıkıyor, çıkarıyor ki görseller... Evet. ...yani sadece yazarın ve çizerin değil... ...editörün de büyük başarısı olduğunu... ...yani özgün yayını hazırlayan editörün de büyük başarısı olduğunu düşünüyor. Evet, yani birbirini çok güzel tamamlıyor... Evet. ...bazen çünkü söz... E, ...yok, söz, sözün bittiği yerde... ...resimler e, anlatılmak istenen şeyi tamamlıyor... ...ve birazcık daha soru sordurtuyor... E, ...o yüzden gerçekten başarılı... ...ve farklı farklı sanatçılarla... ...farklı üsluplarla... ...farklı anlatım dilleriyle... ...böyle ortak bir şeyi başarmış olmak da... ...gerçekten, gerçekten büyük Bütün başarı. ...bikine baktığımızda evet. büyük başarı. Bu kitaplar... ...yayın evinin kapakta belirttiğine göre... ...yedi yaş ve üzeri... ...olarak... ...sınıflandırılmış ama... ...daha küçük çocuklarla da soru cevap olduğu için... ...laf lafı açar... ...mantıyla pek çok şey konuşulabilir... ...bu kitaplar üzerinden. Hemen başlayalım neler olduğuna... Her kitabın başında Oscar Brennifiye'nin sorular mı neden sorular diye bir kısa metni var. Neden sorular üzerinden çocuklara bir şeyler anlatmak istediğini açıklıyor burada. Çünkü çocuklar her türden soru sorar diyor. Ve anne babalar bu soruları yanıt vermeli mi? Neden çocuğun yerine onlar yanıt verirler diye yine birkaç soruyla ardarda arda sorular i̇şte. <gülüyor> düzen, sıralayarak konuya girmiş. Zaten güzel olan yanı da o sanıyorum. Evet, e, evet, diyor ki anne babaların yanıtlarının gereksiz olduğundan söz etmiyoruz. Bu yanıt elbette çocuğun kendini geliştirmesine yardımcı olur. Ama aynı zamanda ona kendisi üzerine düşünmeyi ve kendisini sorgulamayı öğretmeli. Onu kendi özgür iradesini kazanması ve sorumlu bir birey olması yönünde düşünmeye sevk etmeliyiz diyor. Ee, bu kitapta da bunu yapıyor bir konu ortaya atılıyor yani daha doğrusu bir ana başlık var Ona, ana başlığın altında işte özgürlük nedir başlığının altında özgürlükle ilgili 6 e, tane başlık belirlemiş ve birer sorudan oluşan başlıklar bu sorulara yanıtlar ve yanıtlardan yola çıkarak yine ortaya atılmış sorular e, var bir Bütün... de bunlar birer etiket mi desek kavram mı desek kavram değil hepsi ...altında toplanıyor şu yan evet. tarafta... ...zaten onlar da ee, görülebiliyor. Evet yanlarda e, böyle... ...nasıl diyeyim separatör evet, diyeceğim separatör ama... ...gibi, gibi. Yani. E, işte istekler... ...başkaları, büyümek, mahkum... ...haklar ve yararlılık... ...başlıkları var ve istekler kısmı... ...istediğin her şeyi yapabilir misin? ...sorusuyla başlıyor. E, bunun... ...buna yani... ...okuyan kişi sayısı kadar... ...yanıt verilebilir, yanıt verilebilir belki yani. ama burada... ...birkaç farklı yanıt vermiş... Oscar Brenefi'ye. Yanıt mı vermiş? Ha, yanıt, evet, bir yanıt seçmiş. Bir yanıt, evet, evet. Genel bir Mesela yanıt seçmiş. hayır evet. bir kuş gibi uçamam... ...diye Hı. bir yanıt var. Evet ama diye başlıyor ve... ...uçağa binmekte özgür değil misin? Bir kuş uçtuğunu bilir mi? Bir kuş uçmamaya karar verebilir mi? İnsan olmak dışında bir seçeneğin var mı? ...diye çok başka yerlere gidebilecek... Evet. ...konulara kanca atıyor... Ee, ve bundan sonra işte istediğin her şeyi yapabilir misin sorusuna farklı farklı yanıtlar. Evet yapabilirim diye başlayan ya da hayır çünkü diye başlayan yanıtlar var. Ve her birinin arkasından evet ama diye bu e, düşünceyi e, sorgulayan sorular var. Ve bu soruların yanıtları yok. E, bu soruları okuduktan sonra üstüne başka sorular sormak mümkün. Üst, bu sorularla ilgili uzun uzun tartışmak mümkün çünkü gerçekten aslında verilen yanıtla hiç ilgisi olmayacak noktalara ulaşabiliyor o yüzden hani bu kitaplar çok 7 yaş ve üzeri değil daha, evet, evet, altı, daha alt daha ve daha üstü. üstü işte zaten sanıyorum Hani başta sormuş ya yanıtlar tamam o yanıtlar değersiz değil ama yanıt vermemenin böyle bir güzelliği yok mu? Evet. Yani laf lafı açıyor diye hani bir laf vardır evet. çok kullanılır Türkçe'de. Onun gibi hani biraz sorularla soruları çağırsak herkes kendi yanıtına ulaşana kadar o soruları sonuna kadar zorlasa. Yani ya da bu, herkes kendi yanıtını verdiğinde o yanıtlar yeni sorular doğuracaktır. Yeni da sorular doğursa evet yani bunu hani dibine kadar gitmek için değil mi bir evet. e, konunun? ...acayip güzel bir yöntem, ideal bir evet, yöntem. Evet, yani çocuklar gerçekten çünkü soru sormayı seviyorlar. Ee, üstelik belli bir yaşta, daha hani 4-5 yaşlarda sanırım... ...işte hmm. neden her şeyin ne? nedenini neden? ne? sorgulamaya başladıkları <gülüyor> çağda... Evet. E, o, hani ...bir sürü ebeveyn der işte çok soru soruyor... ...soru bombardımanı altındayım ve bazen ne yanıt verebileceğimi bilemiyorum... ...hani çok yakınır ya anne babalar yani çünkü bizim normalde yani yetişkinlerin aklına gelmeyecek karmaşıklıkta sorular sorabiliyor bazen çocuklar hani bir anda kala kalıyorsun ya evet. da yani o kadar basit bir soru soruyor ki ama yanıtı çok ağır oluyor evet. yani böyle hani işte benim hep söylerim yeğenlerimin sorduğu sorular balıklar neden yüzer uçaklar neden uçar yani soruları düşününce çok basit belki ama işte yanıt verilemiyor öyle kolay uçak neden uçar uçak olduğu için de hiçbir anlama gelmiyor bu yanıt <gülüyor> Yani işte e, soru, soru sormak güzel bir şey. Yani bazen e, hani her soruya da yanıt bulmaya çalıştığımız da oluyor. Yani bu da bir hata bence. Çünkü e, bilmiyor olabilirsin ve bunu bilmiyorum deyip... ...birlikte soru sormaya devam edebilirsin. Birlikte yanıt bulmaya Hı -hı. devam edebilirsin. E, bu kitaplar yine bu noktada bir anahtar görevi görüyor bence. E, bu bölümlerin ardından... E, işte istediğin her şeyi yapabilir misin bölümünün sonunda ve diğer bölümlerde de e, burada tartışılan meselelerle ilgili kısa bir özet geçiyor. Yani e, bir tür e, şeye benzetiyorum yani böyle e, testler olur ya sonuçları e, puanları topladığında ha, işte verdiğin yanıtlara <gülüyor> göre böyle ya. bir... E, <gülüyor> yalı gibi ya evet. da işte bir şeyler anlatır böyle böyle yapıyorsun ama şöyle de olabilir diye böyle yol gösterir e, felsefe de öyle bir şey e, burada e, söylediğin düşündüğün işte e, akıl yürüttüğün her konuyla ilgili e, kısa bir özet yapıyor işte şöyle bir insansın istersen bunu da yapabilirsin ama işte sık sık fikir de değiştiriyorsun i̇şte özgürlükte e, istediğin her şeyi yapabilmekte işte bu noktada Ol ...şudur şudur diye öyle... O bölümün son cümlesi bence çok güzel... ...yani herkes her şeyi yapabilir mi... ...istediğin her şeyi yapabilir misin... ...sorusunun açıklama bölümündeki... ...o son bölümdeki evet, son cümle... Evet, özgür olmak için önce tercih yapmayı bilmek gerekir... Mesela yani... Yoksa tercih yapamadığın zaman... ...kendi kendine aslında özgürlüğünü kısıtlamış... Bir de tercih yapmak doğrudan bir sorumluluk... ...alanı evet. yarattığı için... ...çok evet. anlamlı geldi bana... Burada da zaten... Başk, sorumlulukla ilgili de e, hı hı. şeylere değiniyor. İşte e, başkaları özgür olmanı engeller mi? Hı hı. E, evet, ailem ve öğretmenin bana sürekli emrediyor. Hayır, beni sevdikleri için özgür özgür bırakırlar. Evet, <gülüyor> Tayga'da çılgın görüşleri... atları özgür evet, şu an. <gülüyor> Sonra bir sonraki bölümde özgür olmak için büyümek zorunda mısın? Mesela çocukların çok takıldığı bir konudur. Evet çünkü yalnızca yetişkinler hayatlarını istedikleri gibi yön verebiliyorlar. Ama e, peki yetişkinleri yöneten başka birileri yok mu Hı -hı. diye başlıyor soru. Çünkü e, yetişkinler de çocukların sandığı kişiler olmayabiliyorlar bazen. E, yetişkin olmak çocuk olmak işte üzerine düşündürüyor. E, ardından bu bölüm de çok önemli bence. Bir mahkum özgür olabilir mi? Evet. E, hapisteki bir insanın e, özgür, özgürlükten mahkum, mahrum olup olmadığını tartışıyor. Yani neye göre özgürsün, neye göre mahkumsun? Yani mahkum olmak sadece parmaklıkların ardında kaldığın zaman mahkum musundur? Yoksa, Yoksa zihnin özgür zihnini, mü mesela? Evet, zihnini de mahkum edebilirler mi? Mesela Nazım Hikmet gibi bir insan varken herhalde bu sorunun yanıtı çok açık aslında. Evet, e, işte burada da e, Özgür müdür? Evet çünkü hayal kurmakta, düşünmekte ve rüya görmekte özgürdür diye bir yanıt var. Ee, ama bu sefer çok çarpıcı başka bir soru geliyor. Özgür olmak için gerçeklerden kaçmak mı gerekir? Ya işte evet. Ee, ya da özgürlük sadece hayallerimizde mi mümkündür? yani Bu sorulara da evet çünkü, hayır çünkü diye devam eder yani çok uzuyor. Herkes özgür olma hakkına sahip midir ve özgürlük ne işe yarar bölümleriyle noktalanıyor bu kitap. Ama baştan sona özgürlük kavramını çok farklı açılardan ele alıp sorguluyor. Yani evet. o yüzden bu sorgulamayı yapmak çok önemli. Çünkü şu anda özgürlük kavramıyla ilgili sadece Türkiye değil, bütün dünya çok karmaşık bir durumda. Evet. Özgürlük her zaman karmaşık bir kavramdı ama son zamanlardaki bu hani... Çoğunluğun diktatörlüğünün giderek artması dünyanın her yerinde sanıyorum başka bir e, durum yaratıyor. O yüzden bunu sorgulamak çok önemli. Evet. Ee, bir sonraki kitap Birlikte Yaşamak Nedir? De, e, <gülüyor> <gülüyor> Birlikte Yaşamak böyle bir şeydir. <gülüyor> Bunda da benzer mantık devam ediyor. Mesela şimdi senin dediğin e, konuyla ilgili belki burada bir baş başlık var. İşte mesela... Burada bu e, özellikle lider konusunu çok evet. iyi sorduluyor bu kitap. Evet otorite başlığı evet. mesela e, birlikte yaşamak için her zaman bir lidere ve kurallara ihtiyacımız var mı e, diye soruyor. E, bunda da e, evet ya da hayır denilebilecek bir e, soru bu ve çok tartışmalı tartışılabilecek. Ya evet hayır denebilir ama işte hep ucu açık kalıyor evet. bir şekilde de. Mesela demiş ki evet eğer bu lider ve kurallar adilse ama kime göre adil evet işte. neye göre adil ee, her yerde ve her zaman aynı adalet fikrine mi sahibiz ee, bir lider yönettiği kişilerden üstün olmak zorunda mıdır ee, lideri ihtiyacımız var mı evet çünkü öyle olmasaydı güçlüler güçsüzleri ezerdi Evet ama diye yine yani işte. devam ediyor. Liderler her zaman güçlü insanlardan çıkmaz mı? Ee, güçlüler güçsüzlere hiç mi yardım etmez? Ee, diye sorular devam ediyor. Ee, bir lidere ihtiyacımız var mı? Evet bizi iyi davranmaya zorlamaları için var diyor. Ee, ama burada da işte yine liderliği e, sorguluyor liderlerine nasıl yönetmesi gerektiğini söylemek insanların görevi değil midir? Bu çok önemli bir cümle. Bence en önemli sorulardan evet. birisi. Yani demokrasiden söz edeceksek mesela. Evet yani e, bu liderlik kim lider olur kim diğerlerini yönetir Yönet yönetilmek ya da kim lider olursa olsun sonuçta bize hizmet etmek için orada olduğuna göre önce bize danışmak zorunda değil mi? Evet işte liderlerine evet. nasıl yönetmesi gerektiğini söylemek insanların görevi değil midir sorusu burada e, baya e, çocukları bu konuda düşündürecek bir soru e, ya da lider gözü kapalı takip etmemiz gereken bir örnek midir? Yani, yani evet, liderini şey. seçtiğin için körü körüne onun peşinden mi gidersin? Ya da başka bir bölüm. Yalnızca bu lider ve kurallar çoğunluk tarafından seçilmişse lidere ve kurallara ihtiyacımız vardır. Evet ama azınlık çoğunluktan daha iyi bir seçim yapamaz mı? İşte ya yine çok önemli bir konu. Ya da seçmediğimiz kanunlara ve lidere saygı duymak zorunda mıyız? Bir lider onu seçmeyenleri de dinlemek zorunda mıdır? Yani birbirinden önemli üç soru peş peşe. Evet. Ve özellikle en son soru... Özellikle e, çok önemli. Evet yani e, son günlerde daha da önem taşıyor evet. bu soru ve yanıtı. E, bir lider onu seçmeyenleri de dinlemek zorunda mıdır? E, sonunda e, bu bölümünde işte evinde okulunda ülkende her zaman sözünü, dinle, sözünü dinlemen gereken insanlar ve uyman gereken kurallar vardır. E, ama bazen istediklerini yapmak için onları yok saymak istersin diye devam ederek işte başkalarına güvenmeyi öğrenmek, herkesin mutluluğu için özgürlüğünü sınırlandırmayı kabul etmek Mesela gibi bir kavram. Evet, yani o, o özgürlükle ilgili çok yanıldığımız bir durum var ya. Hani özellikle gençken çok yanılıyoruz... Her şeyi yapmak gibi geliyor özgürlük. Oysa evet. e, Einstein'ın mıydı bu söz? Çok iyi hatırlamıyorum şimdi ama diyor ki e, özgürlük istediğin her şeyi yapmak değil, istemediğin şeyleri yapmamaktır. <gülüyor> yani demin ki özgürlük evet. nedir de seçme. Ee, neydi o cümle seçme hakkı seçtiğin karar verebildiğin ha, zaman e, tercih, tercih ile, yapabildiğin evet. zaman özgür olursun diye bir evet. e, ifade vardı ee, az önce söylemeyi unuttum bu bölümlerde sorular yanıtlar ve onlardan çık türetilmiş sorular var dedik ee, ve her bölümün sonunda kısa bir özetle durumu analiz ediyor da dedik. Ve bu analizin arkasından şöyle bir bölüm yapmış Oscar Brunefi'ye. Bu soruları sordum çünkü böylece diye başlıyor ve e, neler yapabileceklerini, neler öğrenebileceklerini, bunlardan neler çıkarabileceklerini kısaca yine özetliyor kısa cümlelerle. Ee, birlikte Yaşamak Nedir adlı kitaptaki bölümlerden de hızlıca e, bahsedeyim, bölüm başlıklarını okuyayım. Yalnızlık bölümü var. Tek başına yaşamak ister miydin? Ee, saygı bölümü var. Burada buranın sorusu her zaman başkalarına saygı duymak zorunda mısın? Ee, bu da önemli çünkü e, sadece bana saygı duyanlara saygı duyarım demiş. Ama ya onlar da sana saygı duymak için senin onlara saygı duymanı bekliyorsa. Evet, hani bu da çok sık evet, karşılaştığınız bir şey. durumdur. Bir, e, herkes karşılıklı birbirinden bekler ve sonuç kesildiği nokta yani. Evet anlaşma başkalarıyla aynı fikirde olmak zorunda mısın sorusunu soruyor. Eşitlik bölümü hepimiz eşit miyiz sorusunu soruyor ki zaten başlı başına Ciddi önemli bir, bir konu. Mesele. Çalışmak, hepimiz çalışmak zorunda mıyız ve son bölüm otorite birlikte yaşamak için her zaman bir lidere ve kurallara ihtiyacımız var mı? E, Filozof çocuk dizisi yani uzun uzun çok şey söylenebilecek. E, kendisi çok Görünüş olarak yalın, evet, e, evet. kısa kısa cümlelerle, kısa kısa başlıklarla e, ve çok yine yalın resimlerle hazırlanmış bir kitap olmasına rağmen e, çok, derinliği, çok. derinliği çok fazla olan. Kitaplardan oluşuyor. Ee, Oscar Braniffi'ye Türkiye'ye de çok sık gelip gitmiş Hatta Tudem bir yayınlarıyla bir proje yaptılar. Nasrettin Hoca ile Düşünmek diye. Evet ee, radyoda bu, bahsetmiştik bahsettik. daha önce. Yine birdolapkitap.com'da da hakkında yazdık. Ee, yine benzer bir sorgulama yöntemi kullanıyor ama Nasrettin Hoca'nın e, fıkralarından, öykülerinden yola çıkarak evet. yapıyor bunu. Hatta daha önce o kitap yayınlanmadan önce Türkiye'ye geldiğinde bir röportajda en sevdiğim filozof Nansrettin Hoca <gülüyor> demiş. Herhalde ondan sonra o kitap projesi ortaya çıktı ve yayınlandı. O konuşmada röportajında Oscar Brunefier'in bir sözü var. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. Çok önemli çocuklara verdiği mesaj. Sorun çocuklar neden diye sorun. Nedeni açıklanmayan ifadeleri kabul etmeyin. Bunu hem anne babanıza hem de öğretmenlerinize yapın diyerek. Külhan e, beylik yok yani. <gülüyor> evet, e, çocuklara bol bol neden diye sormayı tavsiye ediyor ki çok güzel bir öneri bu. E, şimdi bu iki kitabı bir dinleyicimize e, armağan edeceğiz. edeceğiz. Arayan kişiler arasından küçük bir çekiliş yaparak. Birlikte Yaşamak Nedir ve Özgürlük Nedir adlı e, filozof çocuk kitapları Tudem yayınlarından çıktı. Oscar Brunefi'ye yazdı. E, kitaplardan birini Frederic Benaglia e, resimlemiş, diğerini Frederic Rebena resimlemiş. E, Çeviren de Gökçe Mine Olgun. Şimdi bir müzik arası vereceğiz ve şarkı çalmaya başladıktan sonra yayının sonuna kadar da hatta telefon alacağız ve arayanlardan bir çekiliş yapacağız. Şarkımız bulutsuzluk özleminden geliyor. Özgürlük emek ister. Telefon numaramız 0212 343 4040. Hayata başlarken şartları sen koymadın ki Sana sanal bir dünya sundular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 Zateni, hayat her gün yeniden başlar. Aç güzelim saçını, savur son rüzgar. Aç güzelim saçını, güneş parıldasın güzelim saçını yağmur ıslatsın, süzülsün damlalar terlerinden. Biliyorum seni saran o çemberi, biliyorum özgürlük emek ister. Saçınır, savursun rüzgar Aç güzelim saçını, güneş paradasın Aç güzelim saçını, yağmur ıslatsın Süsülsün damlalar tersin 94.9 Açık Radyo'da canlı yayına devam ediyoruz. Çocuk Kitapları programı bir dolap kitap sürüyor. İlk bölümde Edy, Tudem yayınlarından çıkan Filozof Çocuk dizisinden iki kitabı ele aldık. Birlikte Yaşamak Nedir ve Özgürlük Nedir adlı iki kitabı e, ele aldık ve armağan ediyoruz. Hala aramaya devam edebilirsiniz. E, felsefeden bilime geçelim istedik geçelim. bugün. Geçelim. Evet. E, benim çok... E, Hani aslında yaz başında sanıyorum gelmişti kitap çok da hoşuma gitmişti ama ancak fırsat bulabildim. Ee, önce Doğa icat Etti ee, adlı <gülüyor> Tayga'nın kahkahaları arasında önce Doğa icat ediyor şu anda <gülüyor> ee, bir kitap Türkiye İş Bankası Kültür Yayınlarından çıktı. Phil Gates'in yazdığı birçok çizerin ve fotoğrafçının katkısının bulunduğu bir kitap. Phil Gates <gülüyor> Bill Gates anladım Değil da ama. bir Değil, an. E, yo, ben de öyle bir korku yaşamıştım ilk görüntü ama değilmiş yani. Ee, kitap e, bu çeviren Çağlar Sunay İş Bankası'ndan çıktı. Ee, önce doğa icat etti aslında zaten kendi yaklaşımını kolayca e, gösteriyor hemen anlaşılıyor yani evet. e, doğadan esinlenilmiş icatları görüyoruz. E, ele alıyor. Gerçi ben okudukça hani bunların hepsi de doğadan icat edilmemiş doğadan esinlenilmemiştir de hani icat edilince doğada başka bir çözüm bırakmadığı için öyle, öyle icat edilmiştir diye de düşünmedim. Ne, Değil ne, bazı şeyleri. Mesela? Şimdi oh. anlatacağım onlardan bahsedeceğim zaten. Ee, kitap birçok farklı konuya değiniyor. Yani işte ne diyelim mesela e, uzay gemilerinin uzay mekiklerinin e, atmosferin dışında ee, nasıl olup da atmosferin dışında güneş ışınlarının daha çok e, daha sert olduğunu düşünecek olursak Hı -hı. nasıl olup da dayanabildiğini açıklıyor. Bunu işte çöldeki kertenkelelerin Hı -hı. E, güneşin yoğun olduğu saatlerde nasıl renklerini daha açık tonlara dönüştürerek e, kendilerini korudukları üzerinden Hani orada e, uzay gemisinin üzerindeki plakalara bağlıyor bunu ve o açık renkli plakalar Hı -hı. sayesinde nasıl koruduğunu anlatıyor. Ya da işte e, antifriz meselesi. Yani makinelerin e, donmaması için içindeki sıvıların makinaları çalıştırmaya yarayan sıvıların donmaması için kullanılan antifrizin Hı -hı. aslında e, Amerikan ağaç kurbağasının kanında doğal olarak bulunduğunu Hı -hı. ve onun kışın donmadan Hı -hı. kış uykusunu e, geçirmesinin nasıl sağladığını açıklıyor. Bu ikisini birbirine bağlıyor gibi. Ve ya da işte çömlekçi eşek arısıyla e, bizim çanak çömlek işlerimiz torna işlerimiz mesela Hı -hı. yani e, işte binalardan söz ediyor mesela binalardaki kiriş biçimlerin Bu ı biçimli kirişler vardır ya onlarla e, dinozor kaburgalarının, dinozor omurgalarının e, be, e, benzerliğinden bahsediyor mesela. Ha, o Biçim yüzden olarak. o kadar büyük hayvanlar, evet, yani, hayvanlar olabiliyorlar aynen mı? Aynen öyle o ağırlığı başka hangi biçimle e, kaldırabilir? Tabi bunun yapısı da çok önemli ya da işte ne bileyim uçak kanadıyla kuş kanadını karşılaştırıyor. Ha. Ben ee, bu kitabı ilk gördüğümde bu uçak ve kuş örneği gibi örnekler hı. olacak sanmıştım. Hani kuşları inceleyip ondan sonra mesela Leonardo bir takım denemeler yapmış ya uçmak için. Yok, öyle hani tarihsel bir şey değildi. Çünkü Hep bu dinozor kemiğini bakıp da hani biz de inşaatlarda böyle bir şey kullanalım i̇şte. gibi bir... E, yaklaşımları olmamış adamların. Büyük ihtimalle olmamıştır. Bunu kesin olarak bilmiyorum ama tam da o yüzden bana illaki doğadan esinlenilmiş değil de doğa başka bir şans bırakmamış gibi geldi bazı hmm. icatlara. E, ondan sonra da devam ediyorum. Mesela şey var bu hani büyük tüneller kazan şu hani Marmaray projesini de yaparken kullanılan hani Marmaray projesi 15 santim kaymış ama üstü kapatılmış. Işte araya onu da bir <gülüyor> Sıkıştırayım. Ondan sonra <gülüyor> e, işte o makinelerin mesela işte kazıcı köpekler, çayır köpekleriyle bağlantısı hmm. üzerinde duruyor. E, o inşaat tekniklerinin e, çünkü o tünelleri nasıl havalandıracağız nasıl vesaire evet. bütün onları bağlıyor. E karıncaların da vardır ya öyle. Aynen yani öyle olmaz. yani işte böyle hani bir sürü e, ilginç e, örnek işte süzgeçle mavi balina <gülüyor> mesela <gülüyor> yani hani çok e, ilginç Hani süzgeç nere mavi balina nere <gülüyor> ama evet mantık olarak tam olarak böyleler yani. Süzüyor hani, mu süzüyor. Süzüyor mu süzüyor. Ee, hani bunlardan bahsediyor işte e, bu e, şeylerin ayı ayıların e, orta parmakları çok uzun ve böyle ağaçların deliklerin hani kurtçukların açlıkları deliklere ha. parmaklarını sokup oradan o kurtçuğu çekiyorlar vesaire. Yani onunla mesela ha. işte dişçi sondaları vesaire karşılaştırılıyor. Ee, nasıl hani benzerlikler kurulmuş diye. İşte e, ayı postuyla kışın giydiğimiz kıyafetler e, hmm. karşılaştırılıyor. Kompost e, bu kompost yapılır yani Aha, artık evet. yiyeceklerden artık bitkilerden vesaireden bir e, gübre elde edilir. <gülüyor> Bu bir ısı üretir. O ısının içinde işte çeşitli hayvanlar yaşıyor kompost üretilirken mesela, hı hı. mesela yılanlar gelip oraya sığınıyormuş bir takım kurbağalar gelip orada saklanıyormuş solucan falan. Solucan atılır özellikle. Evet ama mesela e, Avustralya'da yaşayan bir kuş türü e, yumurtalarını saklamak için kompost hazırlıyormuş. Ha. Kompostun ısısında yumurtaları kuluçka dönemi öyle geçiyormuş yumurtaları mesela çok evet. acayip. Bir, bir bilgi bence. Ne kadar farklı alanlardan farklı farklı i̇şte, bilgiler var. İşte kitabın, yani. kitabın en güzel yanı o ve e, girişinde çok güzel bir şey söylüyor. Diyor ki yaşam üç buçuk milyar yıl önce dünyada başlamış ve hala sürmekte olan doğal bir deneydir. Aha, çok güzel. Çok güzel bir laf. Yani doğal bir deney yaşam. Ve bu süre boyunca evrim sayesinde canlılarda muazzam çeşitlilikte uyarlamalar, uyarlanmalar ortaya çıkmıştır. Evrim yaşamın başlangıcından bu yana bütün canlıların değişim geçirdiği aşama aşama ilerleyen bir süreçtir. Bütün uyarlamalar en zorlu fiziksel koş koşulların etkisinde kaldıkları doğal laboratuvarlarda ya da deneme sah sahalarında sınanmıştır diyor. Dolayısıyla hani doğa başka şans bırakmıyor belki de öyle bir e tasarım yapmakta ki bunların en ilginçlerinden birisi benim için Velcro. Velcro hani e, Japon fermuar falan derler. Her icat Japondur ya bizde. Evet. Japon fermuar de derler. Cık, Cık. aslında bildiğin. Evet meğer o e, İsveçli bir mühendis tarafından, e, George de Mestral tarafından 1957'de elbisesini asılı kalmış pıtraklardan yola çıkarak bulduğu bir şeymiş. Japonlarla bir alakası yok yani. Ee, o Japonlar <gülüyor> <niye isim> zaten <gülüyor> Evet. Yani kitap bu şekilde e, günlük yaşamımızdaki birçok nesneyi ya da günlük yaşamımızda olması, işte Uzay teknolojilerini vesaireleri doğadaki karşılıklarıyla buluşturan bir kitap. Dolayısıyla hem doğaya hem teknolojiye e, bakmak açısından bir arada bakmak açısından çok iyi bir e, çalışma diye düşünüyorum. Önce doğa icat etti. İş Bankası kültür yayınlarından çıktı. Şimdi e, kitabı kimin e, kazandığını da söylemelik kitapları. Tudem yayınlarından çıkan. Birlikte Filozof Yaşamak Nedir? Özgürlük Nedir? Adlı kitaplar Filozof Çocuk dizisinden çıkan Sulara Aslan adlı dinleyicimize gidecek kitaplar. E, Bugünlükte yayınımızın sonuna geldik. Zaten Tayga'da yayının sonu olduğuna dair çığlıklarını atıyor şu anda. <gülüyor> Gelecek hafta güzel kitaplarda tekrar buluşmak üzere. Görüşürüz.